Ebu Musa el-Ashari'den, Allah'ından razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve salem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Sadaka verecek bir şey bulamazsa dediler. Eliyle çalışır kazanır hem kendisine faydalı olur hem de sadaka verir buyurdu. Buna gücü yetmez veya iş bulamaz ise denildi. Sıkıntıya düşmüş ihtiyaç sahibine yardım eder, buyurdu. Bu da elinden gelmezse dediler. İyiliği ve hayırlı işler yapmayı emreder. Bu da elinden gelmezse dediler. Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır buyurdu.